Günaydın. Ankara'dan bir haberle başlıyoruz bugün. Kampanya çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi ise çocuk cezaevlerinin kapatılması. Girişim diyor ki yakın tarihte başta Bozantı, Şakran, Kürkçüler, Antalya ve son olarak da Sincan Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında kalan çocukların işkence, kötü muamele ve diğer onur kırıcı muamelelere maruz kalmalarını İnsanlık adına utançlı ve büyük bir kaygıyla toplumca tanık olduk. Çocuk cezaevlerinin çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği, tahliye edildikleri süreçten sonra devletin bu çocuklara sahip çıkmadığı, devletin bu konuda herhangi bir politika ve uygulamasının söz konusu olmadığı dolayısıyla çocuk adalet, adalet sisteminin amaçlarına kesinlikle ulaşamadığı artık görülmeli ve kabul edilmelidir. Çocuklara açıkça zarar veren ve uluslararası sözleşmelerin ihlali sonucunu yaratan bu yapının kesinlikle ortadan kaldırılması ve çocuk cezaevlerinin kapatılması, alternatif olabilecek modellerin geliştirilmesi ve altyapısının kurum ve kuruluşların acilen oluşturulması zorundadır. Çocukların özgürlüklerinin kısıtlanmasının en son çare olmasının zorunlu olduğu, alternatif tedbir ve yöntemlerin uygulanmasının yaşamsal bir önem taşıdığının, Ayrılığına varılarak Türkiye'deki tüm çocuk cezaevlerinin kapatılmasını talep ediyoruz. Çocuk cezaevleri kapatılıncaya kadar geçecek süreçte uluslararası standartlara uygun bir biçimde sivil toplumun denetimine açılmasını talep ediyoruz. Bu kampanya insan hakları ve çocuk hakları alanında çalışan şimdilik 19 farklı sivil toplum kuruluşunca oluşturulan çocuk cezaevleri kapatılsın girişimi tarafından düzenlenmiştir. Tüm çocuklara adil ve özgür bir gelecek için imzalıyoruz demişler kendileri. Çocuk cezaevlerinin kapatılması ve alternatif modellerin geliştirmesi için çalışıyorlar. Sıradaki haberimizin konusu tüm zamanların en yüksek oy alan televizyon dizileri sıralamasında 6. sırada yer alan Leyla ile Mecnun dizisi. Türkiye'de adeta bir fenomen olan dizinin 20 Ağustos 2013 günü TRT yönetimince yayından kaldırıldığı yapım şirketi tarafından duyurulmuştu. Daha önce dizinin yayından kaldırılmasını kaldırılmamasını talep eden kampanyaları duyurmuştuk. Bu defa talep Leyla ile Mecnun dizisinin film olması. Muhatabı ise Burak Aksak olan kampanya Bora Bingöl tarafından başlatılmış. Bora, Leyla ile Mecnun'un hayatlarının bir parçası olduğunu söylüyor ve son sezonun kitabının yazılarak yapım şirketi tarafından çekilmesine talep ediyor. Son günlerde Change.org'da bir evcil hayvan katlinin cezalandırılmasına 5199 sayılı kanunda hayvanlara işkencenin kabahat değil suç sayılması talebiyle çok sayıda kampanya açıldı. Bunlardan İzmir'den Neşe Akcan tarafından başlatılan kampanyaya 202 binden fazla insan imza attı. Bu sayı şu ana kadar Change.org'da atılan en yüksek imza sayısı olduğu düşünülürse bu konuda toplumun ne kadar hassas olduğu ortaya çıkıyor. Bu kampanyaların ortak paydası 5199 sayılı hayvanları koruma yasasının değiştirilerek hayvanları işkenceyle öldürmenin kabahat değil suç olmasının sağlanması. Bu konu daha önce de çocuklar tarafından işkence yapılan köpek konusunda da gündeme gelmişti ve gündeme gelmeye de devam edecek. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve ilgili partilerin her geçen gün artan bu taleplere kulak vermesi ve yasa değişikliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine Acilen alması gerekiyor artık bu konuda halkın sesini dinleyerek. Mevcut hassasiyeti daha da ortaya koyması için 5199 sayıda hayvanları koruma kanunu demişken bu konuda bir değil çok sayıda kampanya olduğunu da söyleyelim. Örneğin İstanbul'dan Radmila Karitonova tarafından başlatılan kampanya soğuklar gelmeden İstanbul'un bütün parklarına kedi evli parklar yapılmasını istemiş ve hem de bunu Türkçe ve İngilizce olarak kampanyasını hazırlamış ve 5000'den fazla da imza almış. ile bu isteğini dini temalarda da bağlıyor. Hz. Muhammed'in sözlerinden örnekler vermiş. Demiş ki canlı hayvana işkence eziyet edene lanet olsun. Ben size Allah'tan korkunuz hayvanları incitmeyiniz rahatlarını bozmayınız demiyor muyum? Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hayvana binecekseniz tatlılıkla bininiz, yük vuracaksınız, takatın üstünde yüklemeyiniz. Kesecekseniz en az ıstırap verecek şekilde kesiniz. Şahsen bana kalırsa hiç kesmeyin ve et de yemeyin ama neyse konu ben değil, Radmila'nın kampanyası. Kendisi şöyle demiş Radmila Nova. Bu sebeplerden dolayı İstanbul'un bütün semtlerinde, yeşil alanlarında ve parklarda soğuklar başlamadan... Kedi sığınma ve beslenme evlerinin yapılmasını ve kedilerin aşılarının kısırlaştırma ve iyileştirme operasyonlarının yapılmasını talep ediyoruz. Evet İstanbul'dan şimdi de Isparta'ya geçelim. Isparta'dan Nevin Güven henüz 51 imza almış ama o da aynı amaçla yola koyulmuş ve diyor ki kendisi Isparta'da sokaklarda yaşam savaşı veren kedi ve köpekler için belediyelerimizden 5199 sayılı yasa gereği yerine getirerek İzmir konak İstanbul Ataşehir Belediyeleri örneklerinde olduğu gibi beslenmeleri için bir araç tahsis edilmesini, belli noktalarda beslenme yapılmasını ve kışın soğuk havadan yazın güneşten korunmaları için uygun görülen yerlerde kulübe kapalı korunaklı alanlar oluşturulmasını talep ediyoruz. Karnı tok hayvanların sakinleşecekleri için bu konudaki şikayetlerin de azalacağını ve ilgilerin bu bağlamdaki taleplerimizi dikkate alacağını tüm iyi niyetimizle inanmaktayız. Isparta'da yaşayan canlarımız için siz de bir imza atın lütfen demiş kendisi. Isparta'dan geliyoruz Eskişehir'e. Ece Bilgin tarafından başlatılan bu kampanyanın talebi Eskişehir, Büyükşehir, Odunpazarı, Tepebaşı, Belediyelerinin sokak hayvanlarını özellikle kış aylarında beslemesi ve koruması. Ece Bilgin Isparta için istenenin aynısını Eskişehir için istemiş ama 1619 imza almış ki bu yüksek bir sayı. Demek ki bu insanlarla mesajlaşarak Ece rahatlıkla güçlü bir değişim için harekete geçip yerel bir hareket başlatabilir. Bu kadar hassas olunan bir konu bu bugünlerde. Ve son haberimizle bitirelim programımızı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yönelik başlatılmış bir kampanya var. Kampanyayı başlatan Ali Bora Bingöl, YCHP seçmeninin dinlenilmesini talep ediyor. Ali diyor ki bizler farklı yaşlarda farklı siyasi görüşlere sahip Anadolu'nun dört bir yanından Atatürkçü, Kemalist, Solcu, Sosyalist, Sosyal Demokrat yurttaşlarız hepimiz farklı ideolojileri takip ediyor olsak da kimsesizlerin kimsesi olan bir cumhuriyet ideali için bağımsızlık, bilimsellik, çağdaş hukuk, demokrasi, düşünce özgürlüğü, evrensel insan hakları, sürdürülebilir çevre, toplumsal refah buluştuğumuz ortak noktalardır. Bakalım genel merkez seslerini dinleyecek mi? Evet, kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz change.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Kendi kampanyanızı başlatıp değişsiz de bir değişim başlatabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizin olsun. Esen kalın.